İki Esas Evliya görenin kalbi diri olur. Onun tavsiyelerine uyduğu sürece ruhları, bedenleri ateşten beri olur. Allah Teala'yı çok sevenler, mürşidin gönül Kâbesine gelmelidir. Tasavvuf iki temel üzerine kurulmuştur. Allah ve Resulüne tam itaat ve Mürşid-i Kamil'i sevmek Bu iki temel hususta zafiyet göstermemeliyiz. Mürşidin her şeyi beğenilmek zorundadır. İnsan kendini beğenmeyecek ancak onun her yaptığını beğenecek. Bunun çaresi de mürşidi sık sık ziyaret etmektir.